Suakkını hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, şimdi bugünkü konumuz İstanbul'la ilgili. Pek çoğunuz duymuştur. Kabataş Martı projesi 28 Temmuz'dan itibaren yani 9 gün sonra bir iskele kapatılması söz konusu ve 3 senemi artık 5 senemi ne kadar bir süre kapalı kalacak bilemiyoruz. Böyle bir kabataş transfer merkezi olarak da sunulan bir projeden bahsetmek istiyoruz. Martı projesi diye. Martı projesi. Hı hı. Evet, İstanbulluların e, yaklaşık 50 bin etkileyecek, günlük olarak geçiş yapan kişi sayısının bu olduğu ifade ediliyor. E, etkileyecek bir proje. E, bu projeye ilişkin olarak itiraz noktaları çok çeşitli. Hı hı. E, ve bu itiraz noktalarını dile getirmek için de yaklaşık bir buçuk aydan beri aktif bir biçimde bir kampanya sürdürülüyor. Kapıtaş projesinin iptali yaptığı yapılmaması için e, şimdi bu kampanyada yer alan e, iki tane konuğumuz var Beyoğlu Kent Savunması'ndan Deniz Özgür e, Zerrin Bayraktar, Profesör Doktor Zerrin Bayraktar, İstanbul Kent Savunması'ndan öncelikli olarak onlara hoş geldin diyelim. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. E, evet. Konu geniş olduğu için hemen kendilerine söz verelim. Zerrin Hocam öncelikle sizinden başlasak bize bu Kabataş Transfer Merkezi Martı Projesi'ni ne olduğunu bir anlatabilir misiniz? Peki anlatmaya çalışayım. Transfer kelimesi yerine Türkçe kullanalım, aktarma diyelim ona daha güzel oluyor. Çünkü Türkçe karşılığı var. Şimdi zaten Kabataş bildiğiniz gibi bir aktarma merkezi şu anda. Yani şu anda işte orada e, deniz yolu var. E, otobüsler var. Karayolu var. E, finiküler vasıtasıyla hı hı. E, metroya bağlanıyor Taksim'de. Hı hı. Dolayısıyla hakiki bir aktarma merkezi. Burada sizin vurguladığınız 50 bin kişi sadece deniz yoluyla buradan istifade edenler. Evet. Ama hı hı. karayolunu ve e, finiküleri, metroyu hesaba katarsak bu birkaç misline katlanır diye düşünüyorum. Çünkü orası hakikaten çok yoğun trafiğin olduğu bir yer. Ve şimdi yapılmak istenen de bu mevcut alanı işte kendi ifadelerine göre iki sene için bizim tahminimize göre en az iki misli bir sürede kapatıp Oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bu İstanbul için kabul edilebilir bir şey değil. Yani İstanbul halkına hakiki bir eziyet çektirmektir bu. Yani kentin hakikaten her şeye alt üst olacak. Şimdi yaşamlarını oraya bağlı olarak sürdüren pek çok insan var. Yani orada bir aktarma merkezi olduğu için işte Üsküdar'da ev tutmuş, tophanede çalışıyor. Hı hı. Mesela şimdi ben zaten İBB yetkilerine onu sordum. Ben dedim Üsküdar'da oturuyorum, tophanede çalışıyorum. Nasıl gideceğim? Düşündü taşındı. Vallahi dedi Biraz zorluk çekeceksiniz tabi dedi. Yani. Söyleyeceği <gülüyor> o. Biz sıkıştırdıkça en sonunda bize dedik ya bir tane cep telefonunuz yok mu akıllı? Eee basarsınız nasıl gideceğinizi öğrenirsiniz. Bakın yani nerelere götürüyorlar? Hakikaten evet. böyle bir projenin e, hakikaten gündeme gelmemesi lazım. Ve işte bu gündeme gelince de biz doğru olmadığı için karşı çıktık. Dedik ki bu aktarma projesi değildir. Bu bir rant projesidir. Yani bu bir soygun projesidir. Çünkü yapılmak istenen orada ee, Kabataş'taki mevcut alan yetmiyormuş gibi bir de 10 bin metrekare yani 10 dönümlük denizde dolduracaklar ve orada devasa bir beton alan oluşturacaklar. Evet. Şimdi e, bize işte yenilenmeye niye karşı çıkıyorsunuz diye soranlara diyorum Taksim Meydanı beğeniyor musunuz? Yok hiç beğenmiyorum diyor ama orayı evet. düzeltecekler diyor. E şimdi nesini düzeltecekler onu da bilmiyorum. Burası düzelmez de Evet. Çünkü siz düşünün kaba taşa geleceksiniz ve denizi göremeyeceksiniz. Karşınıza evladın çok şey yerde var. hocam zaten Boğaz hani sahil yolunda yürürken zaten Boğazı evet. pek çok noktadan göremiyorsunuz. Evet. Şimdi oraya koca Hı. afişler yazmışlar İstanbul senin deniz senin deniz yok. Onu ben de gördüm. <gülüyor> Onun gibi evet. Şimdi niçin değil? Ee, söylediğim gibi yani ...buradaki aktarma merkezi için e, tamam yani ben de orayı çok beğenmiyorum. Orada bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. İşte yaya geçitlerini İnsana uygun şekilde yaparsınız, kaldırımlara uygun şekilde yaparsınız, iskeleleri düzenlersiniz. Ama bunun için orayı baştan yıkıp bir süre halka kapatıp sonra yapmak diye bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Zaten bu aktarma projesi dediğimiz şey, yani biz şimdi düşündükçe başka şeyler düşünüyoruz. Biliyorsunuz bir Galata Port projesi var. Herhalde bu Galata Port projesiyle birleştirerek bir şey yapmak istiyorlar. Galata Port projesini de orada Kabataş'ta... ...binlerce insan aktarma yaparken... ...bir şeyleri görmesin diye kapatıyorlar... ...diye geliyor benim aklıma yani. Yani insanlar evet. artık isyan edecekler. Ne yapıyorsun arkadaşım sen? Nereleri yıkıyorsun? Neyi kaldırıyorsun? Evet. Mesela şu anda söylenen şey şu... E, ...Mimarsan'ın için yapıldığı söylenen bir müze minası var... mesela müteahhit onu terk etmiş... ...gitmiş Göya Zaten evet. onu yazan... Evet. ...sanatçılar da şey diyorlardı yani... ...tamam müze binası yapılıyor ama... ...gabarısı hiç uygun değil, oraya uymuyor... ...çok yüksek yapıldı falan diye. Demek ki o tepkiler de var. Evet. şimdi e, vurguladığım gibi yani bir aktarma merkezi yapılıyorsa bu şekilde yapılmaz Burası burada düzensizlikler varsa bu düzen or şey yapılır düzeltilebilir kapatmaya gerek yoktur iskelelerde evet bir takım e, e, hoş olmayan şeyler var yani o yolcuların geçişi çok uzun yolda gidiyor falan ama ne yaparsınız siz iskeleleri etap etap e, yolcu geçişine uygun hale getirirsiniz düzenledikçe de açarsınız Karşı çıktığım bir şey var. Orada kaç tür deniz taşıtı varsa her biri için ayrı iskele yapıyorlar. Ya bu evet. bir zaman meselesidir. Yani her birinin gelişkici zamanı bellidir. Aynı anda gelmezler ki onu. Zamanı düzenlersiniz. Aynı iskeleyi birkaç tip araç kullanabilir. Çünkü onların gabarileri birbirlerine yakın. Yani çok transatlantik gelmiyor oraya. Hı. Çok büyük vapur da gelmiyor. Çok büyük vapur için bir iskele yaparsınız. Öbürleri için ayrı yaparsınız. Orada mesela şey var. İşte İDO ile... Bursa aynı şeyi kullanabilir ikisi de çünkü deniz otobüsü zamanını o ayarlarsın ikisi de kullanılır yani çok düzensiz bir şey var plansız yapılan bir şey var plansız olduğu için karşı çıkıyorum ben yani planlı yapılan bir şey olsa kent halkına açık açık bilgi verirse niye karşı çıkayım çıkmam. Ama hmm. hakikaten düzensiz. Sonra orada başlanan bir metro hattı var. Mesela ona da biz çok karşı çıktık. Yani Kabataş, Beşiktaş Mahmut Bey diyor. Kabataş'tan Beşiktaş'a niçin metro yaparsınız? Çünkü orası tarihi bir süliyeti var oranın. Yani e, yeni daha stadı yaptılar. Biliyorsunuz stad da yani bayağı derine yapılan bir stat. Yani onun altından tekrar bir metro geçirmeye kalkıyorsunuz. Zaten orası e, sivil otel yapılırken Dolmabahçe Sarayı'na birçok zarar verdiği görülmüştü. E Beşiktaş'ın tarihi çarşısının içine gireceksin. Orada da zarar var. Sonra Kabataş'tan Beşiktaş'a yani niçin metro öyle gitsin ki insanlar tramvayı yapmış. O tramvayı uzat Beşiktaş'a kadar. Evet. Ee, yürüme yolu yap insanlar yürüsün. Çok uzak bir mesafe de değil. Yürümeye yer bulamıyoruz yani zaten. Yürümeye, zaman. Evet. Şimdi ona karşı çıkmıştık. Ve ona şöyle de karşı. Hala da karşı çıkıyorum ben. Çünkü Beşiktaş'tan Levent'e önüne giden yolcuya da hizmet etmeyecek bu metro. Çünkü e, Barbaros Bulvar'ını çıkıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni geçer geçmez. Orası darphanedir. Sola dönüp Mecideyköy'e gidiyor. Şimdi Levent'e gidecek. Yolcular bundan istifade edemeyecek. Yani yaptıkları şeyin İstanbul halkına Yararlı yok. Onun Tam için karşı çıkıyoruz. Yani. Evet, tartışsaydık bunu belki o metroyu Levent de bağlardı öteki metroya. Yani bu bağlantıları. Dolayısıyla e, belediyenin yaptığı şeydir bir kere ulaşımı bir araya getirmek için işte aktarma merkezi yapıyor. Aktarma merkezlerinde biz üç tane koşul öne koyarız. Deriz ki e, fiziki bakımdan uygun olacak. Yani yolcular bir araçtan diğer araça çıktık, inip indikleri zaman fiziki bakımdan zorlanmayacaklar. İkincisi, maddi külfet yüklenmeyecekler araçtan araca geçirirken fazla olmayacak bu. Üçüncüsü de zaman kaybetmeyecekler. Bu üçünü yerine getirirseniz bu aktarma merkezidir. Getirmezseniz aktarma merkezi falan değildir. Yani kendinize hmm. göre yaptığınız bir şeydir. Yani bunun çok örnekleri var. İşte Altın Üzade'de metrobüse gitmek için hakikaten cambaz olmak gerek. Üç tane merden beş tane olur böyle bir şey? Aynen. Aynı şey Mecidiyeköy'de metrobüsten metroya gitmek için neredeyse seyahat ediyorsunuz. Bütün bunların sebebi ne? Baştan planlanmadığı için. Evet. Baştan hepsi planlanmış olsa bir planlı şehir olsa etap etap yaparsınız hepsi birbiriyle uyumlu olarak geliş. çalışır. Ama baştan planınız olmadığı aklınızda isteni yapıyorsunuz sonra onları birleştirmek için bir sürü cambazlık yapıyorsunuz. Onun için ben karşıyım buna. Yani evet. bize sorulmadığı planla olmadığı için ve kesinlikle de İstanbul'a bir yarar getirmeyeceği için bu yapılmamalı. Yani Mart'tan vazgeçsinler. Diyorum. Aynı zamanda bu şeyin projenin büyük bir kısmında denizi doldurularak. Evet, 10 dönümlük bir kısım doldurulacak. Üstelik denizde de eksi 14 kotuna inilecek. Eksi 14 kotuna inilecek. Orada e, işte, otopark yapılacak. Hı hı. İşte de hı hı. elma şekeri kısmı var bunun. İşte kongre merkezi yok, sergi salonu bilmem ne falan diyor da. E, ...ya kentin merkezinde yaptığımız... ...aktarma merkezinde otoparkın işine... ...yani bir ulaştırmacı olarak evet. hakikaten... ...bu beni çıldırtıyor... ...ya burası kentin merkezi... ...niçin buraya sen araç sokuyorsun... ...yani Hı. işte diyorsun metro yaptım, tramvay yaptım... ...otobüsüm var, denizim var... ...niçin aracıyla gelsin insan... ...yani ben onu geçen gün bir televizyon kanalında da söyledim... ...ben bir ulaştırmacıyım... ...yani öğrencilerime anlatırken hep bunları... ...vurguladım... ...dedim ki hiç mi yok ya bu... ...benim öğrencilerim varsa bunun içinde... ...hakikaten ben demek onlara hiçbir şey öğretmemişim... Çok üzülüyorum. Hı. Ama öğrettiğim halde bunu yapıyorlar. Safkıma helal etmiyorum. Hakikaten Aynen. bugün de söyledim. Hı. Bir öğrencimle konuştum ki hocam diyor siz bize çok şey öğrettiniz. Böyle bir şey sizden bu ders Yapmayız alan yapmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam bir de deprem boyutu var. Yani şimdi. şimdi deprem boyutu da, da tabii ayrıca. Evet. Şimdi doğa mutlaka ve mutlaka bu doldurulan alanları Geri eski uyan. haline çevirecektir yani. Hı. Şimdi mesela bilmiyorum belki deniz arkadaşımız onu söyler. Deniz herhalde şey, oradaki simitçilere, kahvecilere bile anlatıyor. Geçen gün simitçi <gülüyor> bana diyor ki ya diyor buraya diyor, böyle bir şey yapacaklarmış. Şimdi diyor insanlar buradan gelip gelip geçiyor diyor. Ama diyor öyle koca bina yapınca insanlar girip içinde oturacaktı. Deprem olunca hepsi birden evet. <gülüyor> o da Çok diyor. güzel özetlemiş. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Evet bu doldurma kısmı e, başka projelerde de hani üstünü e, dikkatle çektiğimiz bir sorun alanı oluşturuyor. E, muhtelif doldurma projeleri yaygınlaşmış durumda yani evet. sadece bu kabataş hı. bölgesinde değil yeni kapıtada da işte e, malalleşmede e, pek çok yerde yani böyle dolgu alanları var meydan olarak kullanılan evet denizi doldurularak Hı -hı. kazanılan yeni alanlar var ama bunun eko, deniz ekosistemlerine yönelik e, tehditleri evet, evet, hiç ciddiye alınmıyor. Hı -hı. E, ayrıca yani çok kısa dönemli düşünerek e, adım atıldığı için e, yine bunu biz defalarca anlatmaya çalıştık. Bu iklim değişikliğinden dolayı evet. e, özellikle e, uyarı Hı -hı. yapılıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle aslında bu doldurulan alanlar İklim değişikliğine ilişkin adım atılmazsa tabii ki e, çok uzun zaman dilimleri içerisinde değil. E, yani bir e, işte 20-30 yıl içerisinde suların altında kalma. Geçen de Maltepe'de galiba sonra altında kalma. Evet Öyle bir oldu, değil mi? altında. Evet. Bunu <gülüyor> da e, belirtmiş yani. evet. olalım. E, siz... Projeyi anlatırken söylediğiniz yani bu Martı projesi sadece denizin kenarına kondurulmuş bir terminal değil. Bu da e, komplike bir projenin sadece parçası, bir parçası. parçası. O tarihi süれyete de hiç uymadığını vurguluyoruz biz. Evet, Çünkü orada iki hı. caminin arasında yapılacak ve orasının süれyeti tümüyle değişecek. Hı. Düşünün siz oradan karşıda Üsküdar'ı göreceğinizde karşınıza bir koca bir bina göreceksiniz. Ya yani bir alışveriş merkezi gibi bir şey yapıyorlar oraya. Ve de çok absürt şekli olan evet, bir evet, bina yani evet, hiçbir evet, şekilde evet, evet, evet, evet. oranın dokusuna, tarihi dokusuna evet, uymayan bir evet. bina. Evet. Evet. evet. evet. evet. Şimdi e, bir şey daha vurgulayayım onu da evet, atamayalım. Şey diyorlar, onlar bir asmışlar da ilan da işte iskeleleri yeniyoruz bilmem ne filan da kaba taş üsküdar arasında denizaltı yaya tüneli yapıyoruz diyorlar da yani bu hakikaten akla zarar diye düşünüyorum ben. Yani insanlar kaba taşlar üsküdar'a niye denizin altındaki karanlık bir yoldan gitsinler yani olacak iş değil. Evet, bu kadar güzelken manzara. <gülüyor> yani, evet. evet. Deniz. Ee, Programın başında da söyledik siz bir buçuk aydır işte hı hı. E, kent savunması e, adı altında Kabataş İskelesi'nin önünde ve başka merkezlerde e, aktif bir biçimde bu projeye e, karşı duruyorsunuz, imza topluyorsunuz. On binden fazla hı hı. E, imza toplanmış durumda. E, bu e, kent savunmasının da oluşturduğu e, itiraz noktaları var. E, Zerrin Hoca'ya da ekleyeceği noktaları alsak yani projenin geneline ilişkin olarak neden itiraz ediyorsunuz? hiçbir şey mi? Yani biz karşı çıkmıyoruz, biz halkı bilgilendiriyoruz. Yani İbebenin yapmadığı şeyi biz yapıyoruz. Hı. Halkı evet. bilgilendiriyoruz, evet. halk anlasın ve hı hı. devam etsin. Devam diye, etsin. Evet. Hı hı. Ee, ona daha bir açıklık getireceğim ee, ama şey önce bu bahsi geçmişken bu dolgu meselesine... bir şey söylemek istiyorum. Evet. Doktor. Aslında e, yaptıkları şöyle bir şey var. Biraz orta yani Ürettikleri projelerle yaptıkları inşaatları e, hafriyatını değerlendirmek için yeni projeler üretiyorlar. Hı, Biraz evet, buna bir evet. çözüm yöntemi olarak aslında geliştirmiş durumdalar. Mesela yeni kapı böyle bir süreçti. Evet. Şimdi e, tahmin ediyoruz ki bu Galata Port'un hafriyatını... E, bon. taşta aynen kullanacaklar, kullanacaklar ve böyle bir hakikaten bir e, aynen bir yani. çözüm Hı. geliştirme işi. çünkü hafriyat meselesi özellikle şehir içinde böyle büyük nüfusu olan bir metropol için ciddi bir mesele ciddi bir e... yani bunların taşınması meselesinden bahsediyorsun Hı. sorun evet. olarak evet. yüzlerce kamyonun günlerce çalışmasından bahsediyoruz. Ne deniz e, orası? E, tabii e, tabii ya yani öyle bir şey ya. yani işte proje üretiyor o hafriyattan kurtulmak için ve bu da aynı zamanda ciddi, işte yüzlerce kamyon orayı kullanacak olması oradan yine kendi trafiğini yaratacak olması gibi bir süreç ...ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim... ...biz bir buçuk aydır... E, ...bu Kabataş e, meselesi üzerine... ...bir çalışma yürütüyoruz. E, önce şöyle bir şey yaptık... E, ...çünkü on binlerce insanın... ...kullandığı bir alan... E, ...yaklaşık üç yıllık bir kapatma süreci... ...ve bu kapatma da şöyle sadece... ...deniz e, ulaşım araçları değil... Ee, i̇şte finikülerin kapanacak olması, evet. e, tramvayın e, biz iki durak diyebiliyorduk ama üç durakmış sanırım. İşte Karaköy'den itibaren tramvay çalışacak sadece geri Aa, kalan duraklar bir iptal. Evet. Bir Tabii evet. bütün o alanın tamamı trafiğe kapanacak e, evet. ve orası bir Taksim meydanı gibi düşünün bir beton meydan haline getirilecek uzun vadede plan evet. bu. E, ve bunu yaparken de altını kazacaklar tabii ki işte tünellerle, e, metrolarla vesaire. Ee, dolayısıyla bir kere muazzam bir e, şey var. Şehrin hayatına muazzam bir müdahale var. İnsanların bunu bir bilmesi gerekiyor. O yüzden biz önce bir soru kampanyası başlattık. Yani önce projeye evet. dair e, henüz daha bilgimiz e, hala çok yeterli değil zaten. E, böyle bir sıkıntımız var. Bir yandan bilgi edinmeye çalışırken bir yandan da e, hakikaten bir kamu yönetimi vazifesi yerine getirdik biz. Bir buçuk ay boyunca e, her gün bildiri dağıtarak insanlara e, İBB'ye Büyükşehir Belediyesine soru sormalarını e, sağlamaya çalıştık. Yani biz yaklaşık sekiz on soruluk bir liste hazırladık. Yani işte burası ne kadar sürecek, buranın maliyeti ne olacak, e, e, insanların günlük e, maliyetine katkısı ne olacak, e, zararı ne olacak e, vesaire gibi bir sürü dolu soru sorduk ve bu sorulara cevaplar aramaya çalıştık. Geldi mi cevap? Cevap gelmiyor tabii ki. Ya yani biz daha sonrası açıklayacağız dendi. Gelen evet. cevap da. 28 Temmuz'da kapatıyoruz oldu. O şeyi Hı, yaptılar. Onu, bu böyle biline. Evet <gülüyor> ve biraz şey gibi oldu aslında bizim yaptığımız çalışmaların arkasından geldi İBB. Biz evet. o kadar propaganda yaptıktan sonra çünkü binlerce insana ulaştık. Yaptığımız bir e, hashtag çalışması e, sosyal medyada milyonlarca insana ulaştı. Yaklaşık 6 saat TT e, birinci sırada Hı. kaldı. Hı. Evet böyle bir etkisi oldu. Ee, ve arkasından da İBB bizim gibi şimdi bildiri dağıtmaya başladı. Şu an 2-3 iskelede birden bildiri Kıraşa dağıtıyorlar. Taklıyor. Aynen. Kamyonlarla araçlarla geldiler. beri yok. Evet. Yeni süreçten beri yoklar. Evet. Ondan sonra biz bu süreçte hem mahallede toplantılar yaptık. İşte Cihangir'de, e, Ayaspaşa'da, Gümüş Suyun'da e, birlikte oradaki derneklerle toplantılar yaptık. E, adalarda, e, iki farklı Hı. adada e, üç toplantı yaptık. E, Ada Halkı'nın da e, ...bu sürece destek vermesini istedik... ...ve onlar şimdi masa açıyorlar... E, ...imza topluyorlar, birlikte topluyoruz... E, ...şu an biz yaklaşık... 4, ...3 noktada imza topluyoruz... ...4. noktamız da muhtemelen yarından sonra açılacak... ...Kadıköy, Adalar... E, ...Kabataş ve Üsküdar... ...Üsküdar'da da imza masası açılacak... Evet. E, ...biz burada... ...insanları özellikle bilgilendirmeye çalışıp... ...arkasından... E, ...tepki vermelerini e, istiyoruz... Hı -hı. E, ...bizim... İtiraz noktalarımızı şöyle sıralayayım ben. Birkaç tanesini Zerrin Hocam saydı. İşte denizin doldurulacak olması. Boğaz dolduruluyor. Çok evet. kıymetli bir alan. Evet. Ve bu aynı zamanda deprem açısından ciddi bir risk barındırıyor. İkincisi o bölgede aynı zamanda bir metro inşaatı var. Arkasındaki setüstü bölgesi yani bir mahalle Hı -hı. komple bir çöküntü alanı haline getirilecek bu süreçle beraber. Arkasından da yeni projeleri tetikleyecek diye düşünüyoruz. Evet. İkinci, i̇kinci meselemiz silüet meselesi. Orası hakikaten bir e, tarihi silüete sahip. Zaten bir kentsel sit alanı e, ve orası bir koruma bölgesi. Dolayısıyla siz oraya böyle bir heyulayı dikemezsiniz bu kadar rahatlıkla. E, üçüncü meselemiz e, hukuksuzluk meselesi. Bu projenin hı hı. henüz e, plan değişikliği askıya çıkmadı. Çet raporu gerekiyor mu henüz bilmiyoruz. Çünkü dolduracak alan miktarını biz 10.000 olarak tahmin ediyoruz ama 10.000 metrekare hı hı. daha fazla olabilir, daha az olabilir ama bilmiyoruz. Peki 28'inde kapanacak olması hı hı. bütün bu işlemlerin yapılmamasına rağmen ayrı hı hı. bir hukuksuzluk oluşturuyor mu? Evet. Tamamen hukuksuz bir şey zaten süreç. Bizim özellikle itiraz noktamız zaten bu. 28 Temmuz'un siz neye göre kapatıyorsunuz evet. yani? 28 hı hı. Temmuz'lar neye göre aldınız? Neyin inşaatını yapacaksınız yani? Ama bizim tahminimiz şöyle bir taktik izleyecek. O bölgeyi insansızlaştırıp Araçlardan, insanlardan yoksun hale getirip ondan sonra peyderpey otobüsler kalkacak, tramvay iptal edecek, finiküler kapatacak. Orası tamamen bir bomboş bir hı hı. ıssız bir alan haline getirilecek ve ondan sonra belki de proje için ata geçecekler. Hem hı hı. yönetmelikleri hayata geçirecekler, hı hı. plan notu vesaire falan onları uyarlayıp arkasından e, projeyi yapmaya başlayacaklar diye düşünüyoruz. Bir diğer mesele de. Ee, ...işte 50 binden fazla insan orayı kullanıyor. Şu an e, günlük olarak sadece deniz için ve geri kalan e, araçları düşündüğümüzde... ...hakikaten yüz binden fazla insanın belki de günlük kullandığı bir yerden bahsediyoruz. Yaratacağı muazzam bir maliyet farkı var. Çünkü farklı farklı iskelelere gidecek bu insanlar. E, ve tabii ki zaman. Hı, İstanbul zaman. için 5 dakikanın, 10 dakikanın hı. çok ciddi fark e, önemi var. E, burada ciddi zamanlar e, katacak insanların hayatına. Ciddi bir e, zaman farkı oluşacak. Bu meseleler üzerinden insanların çok ciddi tepki verdiğini görüyoruz bir imza topladığımızda. E, fakat tabii şöyle bir durum var. Çok akışkan bir kitle olduğu için bu insanlar hani e, nereye odaklanacaklar, ne yapacaklarına dair çok fikir sahibi olamayabiliyorlar. Ama şunu biliyoruz o alanı kullanan özellikle Üsküdar'dan gelip Kabataş'ta işte hani e, deniz yolu, Finiküler, işte Kabataş aksın çalışan insanlar <gülüyor> çok evet. ciddi etkilenecekler. Çünkü gerçekten ev ve iş aksını buna göre Kur'an binlerce insan var orada. Onların mesela kendi aralarında çeşitli gruplar kurduklarını biliyoruz. İşte evet, bankacılar, e, ofis çalışanları, avukatlar falan. E, kendi aralarında bu mesajı üzerine haberleşiyorlar. Bunları gelip bizimle paylaşıyorlardı bu insanlar. E, biz kent savunmaları olarak hem İstanbul hem Beyoğlu hem diğer ilçelerden, dayanışmalardan... E, ...kent savunmacıları olarak e, şöyle bir şey e, yapmaya çalıştık. Ee, İnsanlara bir kere takip etmeleri gereken birkaç adres verdik. Oralardan bu hı hı. meseleye dair evet. bir e, tepki oluşturabilsinler. E, dağıttığımız e, bildirilerde e, kapataşa dokunma etiketiyle insanların bu projeye dair tepkilerini paylaşmalarını özellikle istiyoruz. Hı hı. Yani... Bu sürece nasıl sahip çıkabilirler? Kabataca sahip çıkmanın yolları nedir diye soracak olanlara bunları en azından söyleyebiliriz şimdilik. Hı hı. Ee, ikincisi bizim hesaplarımızı, kent savunması hesaplarını hem Facebook hem Twitter hesaplarını takip ederek gelişmeleri takip edebilirler ve çevreleriyle paylaşabilirler. Evet. Ee, üçüncü olarak İBB Beyaz Masa'nın e, e, Twitter adresine e, doğrudan soru sorarak hı hı. E, belediyeyi bu süreçte zorlayabilirler. E, projeye dair açıklama yapmalarını isteyebilirler. Evet. Çok önemli. E, hmm. Dördüncü olarak yine sanal, e, Change.org'da bir, sanal bir imza kampanyası var. Kabataş'taki doldurulmuş Martı projesini durdur başlığıyla. Bu e, kampanyaya dahil olabilirler. E, orada da sayımız yaklaşık altı e, bine ulaştı. E, bunu etraflarıyla paylaşabilirler. İnsanlar oturdukları yerden de bu sürece dahil olabilirler. Hmm. E, son olarak da biz önümüzdeki on gün içerisinde çeşitli başlıklarda etkinlikler yapacağız. İşte İBB meclis üyeleriyle görüşmek gibi, İBB'nin önünde bir imzaları teslim edeceğimiz bir basın açıklaması gibi. Ayrıca bir kapalı bir basın toplantısı yapacağız. İşte meslek örgütleriyle beraber. Akabinde kapatılmadan bir gün önce 27 Temmuz çarşamba hı hı. akşamı orada geniş bir... Ee, açık kürsülü bir etkinlik yapacağız. Bir protesto gösterisi yapacağız. Hı. Buraya bütün e, yöre dernekleri, e, meslek örgütleri, savunmalar, e, tarihçi hocalarımız özellikle Kabataş'a hakim, oranın tarihi e, dokusuna hakim hocalarımız gelip e, orada e, bu projenin e, İstanbul halkına vereceği zarar üzerine e, görüşlerini bildirecekler, itirazlarını dile getirecekler geniş bir açık kürsüde eylem yapacağız biz orada. Hı hı. Bunu da hesaplarımızdan ilan edeceğiz. Tüm imza verenleri ya da imza verememiş olup da Kabataş kapanmasın diyenleri evet. davet ettiniz. Kabataş'a Kabataş çağıracağız. Çıkıyor. 27 Temmuz saat işte 5'ten itibaren insanları oraya çağıracağız. Bu da bizim son sözümüz olacak. Hani İBB'ye buna rağmen bir gün sonrasında eğer kapatmayı göze alırlarsa bu kadar hukuksuzluğa ...karşı biz de işte dernekler olarak, savunmalar olarak, bu kente sahip çıkanlar olarak fiili meşru hakkımızı kullanacağız. Yani oranın kapatılmaması için, insansızlaştırılmaması için elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Evet, aynen. Bu arada hukuki süreci de başlatacaksınız herhalde. Evet, bunun için hem Sen dernekleri bir toplantı hı. yaptılar. Bulundukları yerden görecekleri zarara istinaden bir dava açacaklar. Bir yandan da meslek örgütleri bu davayı e, açıp e, süreci takip edecekler. Evet. Evet, evet çok güzel gelişmeler bunlar yani evet. böyle olması lazım çünkü bu, bunun her şey için olması lazım bütün büyük projeler için İstanbul bunların taarruzu altında zaten Aynen. Yani tek kabataş için değil ama evet. e, çok güzel bir örgütlenme. Biz de orada olacağız. Evet. <gülüyor> Sözünü verelim. Evet, hep birlikte Şimdi, orada olalım. Şimdi programımızın sonuna geldik. Evet, maalesef yine ee, hızlıca bitti. Hızlıca bitti. Ee, umarız Kabataş projesi konusunda dinleyicileri yeterince bilgilendirmişizdir. Denizin son hatırlatmasını e, biz de tekrarlayalım. 26-27 Temmuz tarihlerinde hı hı. E, yoğun bir etkinlik olacak. Ama 27 Temmuz son gün bir eylem e, son olacak. Son gün evet. e, Çarşamba mı denk? Çarşamban evet, Çarşamba de... akşamı oradayız. Çarşamba Beşten itibaren itibaren Hı -hı. Kabataş'a dokunma diyorsanız siz de orada olabilirsiniz. Evet. Bu haftalık Su Hakkı'ndan bu kadar. Hoşçakalın. Katıldığınız için çok evet. teşekkür ederiz Bize bu arada. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil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 Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.